Çiçekler açsın, taş kapatır, hiç kimse istifade edemez, yanmayız. Benim toprağında milletime hizmet etsin, orada giden odlardan koyun yesin et olsun, kuzu yesin, süt olsun, arı alsın, götürsün, bal olsun. Taşın altında da bir istifadem yok, düşüncem bu. Bunun için üstümü kapatmayayım. Yani Aşk ve Selin türkülerini sunacaklar sizlere. Sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz size. Ben <gülüyor> onu konuşmalarını üzere dernek başkanımız Sayın Tan Yolçabı'nı büyük olamadan Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> İngiltürk müziği derneği çoğumuzun bildiği gibi klasik müzi müziğimizi son yıllarda kontrol edilemez bir hal alan, dejenerasyona karşı korumak ve onun özgün haliyle sevilip yayılmasına katkı sağlamak üzere firmetli müzisyen Deren Kaptan yurda kur Deren topluluğuyla 1999 yılında muskı yolculuğuna başlayan ve 2009 yılından itibaren bünyesine huzurumuzdaki bu halk hüküreni topluluğuna katarak yoluna devam et, etmekte olan bir dernek. Çok değerli TRT Sanatçısı Mehmet Üçerli üretimindeki topluluğumuz. İzleyenlerimizi hatırlayacaklardır. Daha önce verdiği Tebala konserlerde yani Anadolu Semahları, Zeybekler, Antut, Elazığ Türküleri, Karacolan Türküleri, Sultan Attağ'ın Türküleri ve Neşek Ertaş de aynı başarılı bir laf <gülüyor> Bu akşam da büyük halk ozanı, merhum, aşık ve olduğunu, o kendine özgü, o samimi, o buram buram Anadolu'da olan Türküleri'ni seslendirmek üzere sahnede yerlerini aldılar. Bu havayı birlikte soğumak üzere Değerloza'nın sevgili kızıyla birlikte üç, üç kuşak yakında konserimizi onurlandırmış bulunuyorlar. Kendilerine hepimiz adına bir kez daha şikayet istiyorum. Ayrıca hocalarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucu yönetim kurulu olarak belirlediğimiz e, şu anda aramızda bulunan ama sürpriz olsun diye seni şimdiden anons etmek istemediğim bir saygılar halk izleyemekçisine, üçüncü en ürün Mutsifi Emek Ödürü'nü bu akşam takip edeceğiz. Kısacası, müzik ve sunum bütünlüğü içinde yine çok güzel bir konser bizleri bekliyor Saygılar toplumlar. Destekleriyle evrimizi ayakta tutan değerli dostlarımıza teşekkür görev diye emeğitilme zorunluluğu nedeniyle, birkaç dakikamızı daha aldıktan sonra sizleri toplumluğunuzda baş başlayacağız. Teşekkür edeceğim kişilerin başında azmi, titizliği, sanatlı ve özverisiyle topluluğumuzun eksenleri arasında kısa zamanlı sivilmesinde ve prestijli bir konuma ulaşmasında başrol oynayan hocamız ve şefimiz Sayın Mehmet Üçer geliyor. Değerli hocamıza, değerli hocamıza millet borcumuz o kadar büyük ki binlerce teşekkür bu borcun binde birini karşılamakta bile yetersiz kararınıyorum. Bu bağlamda, derneğimizin Türk Halk Müziği alanında defaliyet göstermesi için ortaya atan ve yolumuzun Sayın Üçerlet'in seçilmesini sağlayan hocamız ve olumsal başkanımız Sayın Vedat Kaptan Yurda Kulu Arınavak ve kendisine bu vesileyle teşekkür etmek, elbette aksızlık olur. Haftalık söz konularımızı Yılmaz Güney Sankısı'nda yapmamızı olarak sağlayan Cangeli Belediyesi Başkanı Sayın Güney Atan'ı ve kültür ve sosyal işler budur Ali Tekin ile bu güzel sorunu konserlerimize asist etmeniz bu Ankara Üniversitesi'nin saygıdeğer yöneticileri ve Profesör Doktor Erkan Eviş, Vektör Yardımcısı Profesör Doktor Sinir Ösünan ve İktari Şöğatçı Fakültesi Rekalı Profesör Doktor Abdullah Kürer'e karşı Şuşan Boğaz'a kolayca ifade edebilecek kadar üyeli. Bu cidilere, ve her bir dokunuşu hissederim onlara deparlar Ayrıca concertimizin başarısını payı yaslanmayacak olan değer söylerken Yıl boyunca özveriyle ve uyum içinde çalışan bütün sahnedelerimize, hanedelerimize ya onları hoş gördüğünü gösteren emirler. Ve son olarak asalli değer kururlar, teşvikinizle de birlikte sizlere peker tekrar teşekkür ediyor. Derelim topluluğumuzun 10 Mayıs 2014 tarihli vereceği Yeni Üçen Tanrı İsmail Bahsürensat, özel konusunda yine bu salonda buluşmak üzere. Hepinize iyi enerjilerle görüşürüz. hayatlarımıza gerileri eklenir, biraz daha insan eder bizi Türkler. Bundandır yüzümüzü Yusuf bir sultana, Karacaoğlan'a, Mahzuni'ye, Neşeter Taş'a, Aşık ve Ekser'e cümle ozanlara çirileşiriz. Bundandır insanlık soframızın etmeyi suyu bulmuşlar. Bu açan Türk'ü soframızın etmeyi suyu Aşık ve Ekser'e. Asırların taşıdığı geleneğin son sazı, son sözü Aşif Eysel. Şiirleri ve türkülleri ile son olmanın sonsuzluğu ile dilerim. Sağlık dediği kara tokağa kavuşuncaya kadar uzun ince bir yolda yürüdü. Meşhur oldu, levlasını gördü. Mecnun gibi çöllerde dolanmadı ama Anadolu'yu adım adım dolaştı. Çiçek dolaşan adım. Zenginleşti dolaştıkça. Daha fazla tanıtı Anadolu insanı, onların gönlüne, yüreğine girdi, onlar gibi seslenmeye başladığı şiirlerinde, tüküldü. Ruhi cümleleriyle yerine göre geleneklerine bağlıydı, sevgiye, hoşgörüye ve insanın yaratıcı gücüne dayanan inancı ile baktı şiir hayatta. Kuş olsam da kurtulmazdın elimden, eğer görsemediği gözüyle senin israğlarında söylediği gibi biraz da Bizler hayatıyla, türküleriyle, şiirleriyle, doğumundan itibaren tam 120 yıldır herkesi sevgiye ve iyiliğe çağıran Aşık Veysel'i, ben dilerim adım kalır, dostlar beni hatırlasın vasiyetine uymak, onu türkülerini çalıp çığırmak için bir aradığınız bu akşam. Yüreklerimde bunları hisseden en görüller, şimdi Anadolu insanının gönüllerinde yaşayan Aşık Veysel türküleriyle buluşturacağız bunun için önce şefimizi davet Müzikte doğru bildiği yolda arttığı yürekli adımlarıyla tanıdığımız ve sevdiğimiz TRT Ankara kıymetli sanatçısı, değerli şefimiz Mehmet Üçer'i e alkışlıyoruz. şiir sözü dergisi. Çatır kaşlı dergilerini saydığım. Dost kutsal şey viri Toplumumuzun okuyuculara ikinci türküyü derleyen yani bir sanatçı. Ben meyli üç üzere düşürdüm. Bir ifşancısı, bir ikaderciliği, onların aşkıyla yazdığım, şaşırdım. bir ilçeci, bir ikader. Közlerimizden anlamı değil, hep çalıp, hep söyleyecek bu uzun anı. Belki de demadan kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, hayran gelir, dostlar beni hatırlasın. Şimdi sunacağımız Türkçe'de derin dereyle esen yerlerle ya da karşıt bir dağda şekil kaybı açısından konuşuyoruz. Deriyi dökersen derin dereye bolur, dereyi düz olur gider. Rakipler züp derildiği girdi araya, portaların yerinden yoz olur gider. Bu türkünün soyusu şeyma udar ve ardından. Çiğdemle, galeyle, mevruzla, sümbürle konuşur reysel pastorat bir şiirinde. Her şiirin doğduğu gibi, bunda da vardır yariyle ilgili söyleyecek bir sözü. Muzaffer, sarı sözlerden geliştiriyor ki, Çiğdem der ki ben aleyim, yiğit başına verayim, hepsinden ben aleyim, benden aleyen çiçek var ama Bu zürpüle mikrofona nihan üreten, Turnalar Anadolu'da umurdur, berekettir, mutluluğtur, kutsaldırlar. İlişilmez bu nedenle onlara, yuvaları bozulmaz ve de kanı dökülmez. Turnalar sevgilidir aynı zamanda, nazlı, ulaşılması zor. Veksik içeri yeterlidir bunlar, yarın turna üzerinden anlatılması için. Uzaklar kısa sözlerle gelmiş. Havalanma tek bir uçup gitmeye yere karşı. Zürüflerin terteli olmuş, döküp gitmeye karşı. Gülbül'ün gülen aşikte de Veysel'in gönül gelini öyle bir titreti zukur, öyle çok şey yazdır ki ona eşiğin görmez. Yine muzaffer sarı söz elin dermesi. Seher dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayın. Ciğerin dağlayan Gülbül, sen ağlama ben ağlayın.